peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Kant alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya Selat ve Selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların olsun. Sevgili Kardeşlerim Peygamber Efendimiz'in ikliminde güzel bir mümindi. Onun ilme düşkünlüğü çok belirgindi. Onun bilge bir derinliği vardı. Yani mütefekkirdi, derin bir düşünürdü. Onun yüreğindeki cesaretin izleri belirgindi. Yiğit bir mümindi. Peygamber Efendimiz onun için Ümmetimin hikmet sahibi mütefekkiri Ebu Derda Uveymir'dir buyuruyordu. Derda kızının adıydı. Ebu Derda Derda'nın babası. Asıl adı ise Uveymir bin Malik'ti. O büyük bir tüccardı. Bu şehrin zengin tüccarlarındandı. Medine'nin ileri boyutta olan tüccarlarındandı. Büyük bir mağazası vardı. O diyarın sakinleri güzel kokulara son derece düşkünlerdi. Yemen'den, Şam'dan, ta Hint diyarından türlü türlü esanslar, kokular getirilirdi. Ebu büyük bir esans, koku dükkanı vardı. Ebu Derda düzenli olarak işini takip ederdi. İşine düşkündü, disiplinli bir tüccardı. Her sabah erkenden kalkardı. Kahvaltısını yapar, hazırlanırdı. Putu için son derece temiz bir odası vardı. O odanın bir köşesinde putu vardı. Putuna olan günlük hizmet, hürmet ve görevlerini yerine getirme ve sonra huzurundan saygıyla ayrılma mağazasının yolunu tutma şeklinde olurdu. Onun putu meşhurdu. Ağaçtan yapılmış bir heykeldi ama sıradan bir ağaç değildi. Hint diyarından getirilmişti. En güzel şekilde yontulmuştu. Evinin en güzel odasında, odanın köşesinde dayalı döşeli özenle hazırlanmış bir köşedeydi. Putunu ipeklerle süsler, en güzel kokular sürerdi. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. İslam'ın nuru Medine'yi yavaş yavaş aydınlatıyordu. Giderek Medine sakinleri İslam'a koşuyordu. Evuttar'da uzaktan durumu seyrediyordu. İslam'ın sürekli yayıldığını görüyordu ama oralı değildi. Oralı olmuyordu. O işini takip ediyor. O işinin zafa uğramamasına özen gösteriyordu. Sabahın ilk saatleriydi. Güneş ışınları Medine'yi ısıtıyor ve aydınlatıyordu. Ebüt Derda yine büyük iş yerine gidiyordu. Karşısından bir ordu geliyordu. Son derece coşkulu bir ordu geliyordu. Ömründe bu denli coşkulu bir orduyu neredeyse ilk defa görüyordu. Etkileniyordu, ciddi anlamda etkileniyordu. Ordu bir sevinç seli gibi akıyordu. Ebu Derdağ orduya yaklaşıyor. Yıllardır tanıdığı büyük şair, Abdullah bin Revaha'ya soruyordu. Abdullah bin Revaha, Bedir'i anlatıyor. Destan yazdıkları, Bedir Savaşı'nı anlatıyor. Yiğitlikleri anlatıyor. Mekke müşürük ordusunu, nasıl perişan ettiklerini anlatıyor. Anlatırken sanki, yine o anları yaşıyor gibiydi. Ebu Derdağ, Abdullah'ın sevincine katılmıyordu ama Uzun yıllar dost olan Abdullah'ın Sağ salim Medine'ye dönmüş olmasına seviniyordu İkisi bir ikili gibiydi Candan dostlardı Birbirlerine çok düşkünlerdi Şimdi yollar ayrılmıştı Abdullah bin Revaha İslam'la şereflenmişti Allah'a ilişkin bir birişle hayatını yaşıyordu Ebut da kendi yoluna devam ediyor Atalarının dinine devam ediyordu. Put beresliği sürdürüyordu. Putuna olan bağlanışında bir gevşeklik yoktu. Putuna düşkünlüğünde bir gölgelenme yoktu. Yollara ayrılmıştı ama arkadaşlıkları devam ediyordu. Birbirlerine gelip gidiyorlardı. Birbirlerine karşı kusur etmemeye özen gösteriyorlardı. Her ikisi de sağlam karakterliydi. Vefalı insanlardı. Yılların birlikteliği Yılların oluşturduğu hukuk Bağlılık devam ediyordu Hazreti Abdullah bin Revaha Radıyallahu anh Derin bir duyarlılıkla Ebu Derda'ya yer yer tevhid anlatıyordu İslam'ı anlatıyordu Yeri geldiğinde Ortam oluştuğunda Konular konuları açtığında Abdullah bin Revaha Radıyallahu anh İslam'ın esaslarını insanın varoluş anlamını Hayat ve ölümü anlatıyordu Ebu Derda değerli arkadaşını incitmeden gücendirmeden konuyu farklı zeminlere taşıyor Ve böylece kendi istikametindeki ilişe devam ediyordu Putunun bakımına, ona hürmete, onunla ilgili yapılması gerekenleri yapmaya devam ediyordu Kendi olmuştu. Ebut Derda işçilere talimatlar veriyor. İşiyle ilgili yüksek bir duyarlılıkla çalışıyordu. Biraz sonra akşam olacaktı. Evine gidecekti. Çok sevdiği eşini görecekti. Eşinin yaptığı leziz yemekleri yiyecekti. Bir de sevgili Putun'a saygılar sunacaktı. İhtiramını takdim edecekti. Üzerindeki kıymetli kumaşlarını değiştirecek, böylece Putun'u, daha görkemli hale getirecekti Ebu Derda'nın evine gitmesine az bir zaman kalmıştı Abdullah bin Revaha dostu Ebu Derda'nın evine süratle geldi evin avlusu açıktı içeri girdi onu Ebu derdan eşi Ümüt Derda güler yüzle karşıladı akşam yaklaştığı için Ümüt Derda yoğun bir şekilde akşam hazırlığı yapıyordu Ümmüt Derda kocasının çok sevdiği Abdullah'a görünce çok sevinmişti. Ümmüt Derda da biliyordu, Hz. Abdullah değerli bir insandı. Doğru sözlü, sağlam karakterli, güzel ahlaklı, cesur bir insandı. Asla yalan söylemezdi. Ayrıca büyük bir şairdi. Hz. Abdullah, Ebu Derda'nın nerede olduğunu sordu. O, ticarethanede olduğunu Şok geçmeden gelebileceğini söyledi Hz. Abdullah bin Revaha izin istedi Ebu Derda'nın evine girdi Ve doğruca putun bulunduğu odaya vardı Ümmü Derda ise Hemen akşam hazırlıkları için Tekrar yarıda bıraktığı işlerine döndü Hz. Abdullah yanında keser de getirmişti Keserini gizlemişti Putun yanına vardı Ve putu yontmaya başladı Putun orasından burasından yontuyordu Görünümünü çok çirkin bir hale getiriyordu Put daha bir küçülüyor Çelimsiz bir hal arıyordu Tahta parçaları putun çevresine yayılıyordu Hz. Abdullah bin Revaha bir taraftan putu yontuyor Bir taraftan da Allah'a ortak koşulan her şey batıldır diyordu Abdullah radıyallahu anh, Yapacağını yaptı ve evden ayrıldı Olup bitenlerden Ümmü Terda'nın dahi haberi yoktu Az sonra Ümmü Terda odaya giriyordu Gördüğü manzara karşısında şok oluyordu Beyninden vurulmuşa dönüyor Ve için için mahvettin beni ey Abdullah diyordu Zira kocası Ebu Terda putuna gözü gibi bakardı Hatta gözünden de değerli gelirdi Şimdi ne diyecekti Şimdi ne yapacaktı? Bu durum eşiyle arasının açılmasına, aralarında derin bir huzursuzluğa bile neden olabilirdi. Çok geçmeden Ebu Derda evine geldi. Hanımını putunun bulunduğu odanın kapısının eşiğinde ağlıyor buldu. Ebu Derda ne oldu, neyin var dedi. O ağlayarak konuşmaya başladı. Kardeşin arkadaşın Abdullah bin Revaha, ''Sen yokken geldi, putuna yapacağını yaptı.'' diyebildi. Ebu Derdağ hızla putunun bulunduğu odasına girdi. Gördüğü manzara karşısında öfkeyle, hınçla verdi. Kan beynine sıçramıştı. Damarlarında intikam duyguları dalga dalga atmaya başladı. Artık Abdullah'la hiçbir dostu olamazdı. Ayrıca Abdullah'tan bunun hesabını soracak, İntikamım dalacaktı Odanın içinde bir o yana Bir bu yana yürüyor Öfkeyle bağırıyor Tehditler yağdırıyordu Biraz zaman geçti Ebu derda sakinleşmişti Akli Selim üzere Düşünmeye başladı Duygu seli çekilmiş Akli Selim yavaş yavaş devreye girmişti Sonra dönüp Putuna baktı Putu son derece zavallı görünüyordu İçinde manalar savrulmaya başladı. Fikirler dalgalanıyordu. Ebû Derda'nın mutlaklarından eğer bu puttak hayır olsaydı kendi kendini zarardan korurdu diyordu. Süratle arkadaşı Abdullah bin Revaha'nın yanına vardı ve beni Allah'ın Resulü'nün yanına götür dedi. İlginçti. Daha bir saat önce tam bir putperestti. Şimdi ise putların tam bir zavallı, aciz olduğunu görüyor ve Rabbani yola yöneliyordu. Hayat muhteşem bir okuldu. Kainat eşsiz bir medreseydi. Hayat insana yer yer, nasıl da şiddetli tokatlar vuruyordu. Allah'tan gayrısına dayanmanın, güvenmenin, Nedenli bomboş olduğunu nasıl da öğretiyordu. Olaylar insana düşünen insana canlı yakan bir tokat gibi iniyordu. Güçlü zannettiklerini bir gün tam bir zavallı olarak görüyordu. İnsan o zaman nasıl da yıkılıyordu. Ölümü aklına bile getirmiyordu. Ölümü umursamıyordu bile. Ama bir gün annesinin ölümüyle. Şok Oluyordu Şiddetli Bir Tokat Yiyordu Bir Başka Zaman Babasının Ölümüyle Evladının Ölümüyle Üst Üste Tokatlar Tokatlar Yiyordu Rabbi Rahim Daima Kulunu Uyarmak istiyordu. Yer Yer Şefkat Tokatlar Atıyordu Ama Kul Vurdum Duymazlık içinde Devam Ederse Bu Kez Şiddetli Tokatlar Geliyordu Tokatlar Kulun Lehine Kulun aklı selimini devreye sokması içindi. İnsan hastalanırdı. Kendini kuvvetli zannederken bir anda takatten, dermandan düşüverirdi. Derin bir şekilde aciz olduğunu anlardı, görürdü. Kaderi zülcelala Zülcelal'e muhtaçlığını derinden duyardı. İnsan farkında olarak veya olmayarak ezel ve ebed sultanını arıyordu. Kalbi arayışlara giriyordu Hayattan tokatlar yiyor Arayışı daha bir derinleşiyordu Kalbi sonsuzluk arıyordu Sonsuzluk istiyor Ölümsüzlük istiyordu Ebut Derda Sırtını putuna dayamıştı Ona ciddi boyutlarda bağlanmıştı Saygıda kusur etmemeye özen göstermişti Ona hizmet etmeye yüksek bir gayret göstermişti Ama biri gelip Elini kolunu daha bir yontuyordu Onu kuşa çeviriyordu Kudretli zannettiği put ise En ufak bir varlık göstermiyordu Umduğu dağlara kar yağıyor Bütün bağları anlamsızlaşıyordu Abdullah bin Revaha'ya koşuyordu Allah'tan başka ilah yoktur La ilahe illallah diyordu Sığınak dayanak sadece oydu Şimdi Ebu Derda'a Bunu en kapsamlı bir şekilde anlıyordu. Anlıyordu, koşa koşa gidiyordu. Yanlış yollarda nice yıllar geçirdiğinin acısını kalbinde duya duya, Rahman-ı Rahim'in sevgili Resulüne koşuyordu. Ondan tevhidi öğrenmek istiyordu. Rabbi Rahim ile bağını çok kuvvetli kılmak istiyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.